Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem Bismillah الرحمن الرحim. İna alhamdulillah, n-ahmduhu, ve n-istayinuhu, ve n-istaghfiru, ve n-ğuzu b-llah min şurur anfusina, ve min seyaati amalina. Me yehdihillahu, falamudillah, ve me yudil falah diylah. Ve şehadu Allah, ilah illallah, wahdahu, la sharikalah. Ve şehadu anna Muhammedan abduhu ve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 ve yaghfir lakum zunubakum ve men yuti' Allah ve rasuluhu ve rasuluhu faqad faza fawzan azima amma ba'du feinna astaqal hadith kitabullah ve khayral hadi hadi Muhammed ve sharral umur muhdathatuha wa kull abiler tevhid derslerimizden hakimiyet Derslerine geçmiştik. Demiştik ki bundan sonra birkaç tane dersimizde silsile olaraktan Hakimiyet Allah'ındır diyeceğiz. Ve Hakimiyet Allah'ındır itikadının da dört tane esası olduğunu söyledik. Her ders Allah izin verdiği kadarıyla bu esaslardan bir tanesini anlatacağımızı söyledik. Demiştim ki size Hakimiyet Allah'ındır dediğimizde dört şeyi kastediyoruz. Bir Kişinin Kişinin mutlak olaraktan hakimiyetin Allah'a ait olduğuna itikad etmesi. 2- Yönetici konumunda olan insanların bir zorunluluk ve iman olaraktan Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeleri. 3- Yönetilen konumunda olan bizlerin bu hakkı sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a vermesi. 4- İnsanların aralarında yaşadıkları sıkıntılarda sadece Allah'ın kanunlarına başvurup Allah'ın kanunlarının dışında hiçbir kanuna muhakeme olmamalarıdır diye. Bu dört tane esasa itikad eden, itikad etmekle beraber bunu da pratikte hayatına uygulayan insan Müslümandır. Yani bu konuda iman etmiş, teslim olmuş müminlerdendir. Bunlardan dördünde veya bunlardan bir tanesinde. İster itikadi olarak problem yaşasın, yani böyle inanmasın. İster böyle inansığını iddia etsin. Fakat amel itibariyle bunları hayatına tatbik etmesin, farklı şeylerin peşinde koysun. Bu insanın İslam milletiyle arasında hiçbir bağ, hiçbir ilişki söz konusu değildir. Geçen dersimizde yani bundan bir önceki derste ikinci maddeyi anlattım. İkinci maddemiz neydi? Ee, yöneten insanların, yönetici konumunda olan insanların Allah'ın indirdikleriyle hükmetmelerinin zorunluluğunu anlattım. Şimdi bugün üçüncü maddeye geçmem lazım. Biz insanların bu hakkı sadece Allah'a vermesi meselesine. Fakat bu konuya geçmeden önce bir ara, iki konuyu birbirine bağlayan bir ders yapacağım inşallah o da şu olacak. Demokrasi nedir? Demokrasinin İslam'daki hükmü nedir? Demokrasi İslam'la hangi alanlarda karşı karşıya gelir? İnşallah bunu anlatacağım bu dersimizde. Şimdi biliyorsunuz kardeşler, tarih, insanlık var olduğu günden bu yana, Hak ile batılın mücadelesine şahitlik etmiştir. Hak ile batılın mücadelesi sadece bir alanda değildir. Aklınıza gelebilecek ne kadar alan varsa, hakkın kendine göre ölçüleri vardır, batılın kendilerine kendisine göre ölçüleri vardır ve bunlar bu alanda çatışmışlardır. Mesela örnek veriyorum, hakkın basit bir misal olaraktan bir tesettür anlayışı vardır, bir kadın anlayışı vardır. Batılın da bir örtünme, bir tesettür anlayışı vardır, bir kadın anlayışı vardır. İslam ile cahiliye, yani hak ile batıl, tarih boyunca bu kavramda birbirleriyle çakışmışlardır. Batıl bozmaya çalıştıkça, ifsad etmeye çalıştıkça, İslam düzeltmeye ve ıslah etmeye çalışmıştır. Ekonomi mesela, İslam'ın bir ekonomi anlayışı vardır. Tarafların kazanmasına ve zor durumda olanların yardımlaşmasına bina edilen bir ekonomi anlayışı vardır. Batılın da bir ekonomi anlayışı vardır, faizdir. İnsanlık tarihi boyunca faizle İslam'ın iktisat anlayışı sürekli birbiriyle çekişmişlerdir. Fakat bu çekişmenin en belirgin olmuş olduğu nokta, hakla çakışmış olduğu nokta hakimiyet ve egemenlik meselesidir. Yani tarihte peygamberlerle kavimlerin arasında geçen en çetin mücadele, muvahhitlerle müşrikler arasında geçen en çetin mücadele egemenlik ve hakimiyet kime ait olacak bu konuda geçmiştir. Diyeceksiniz ki, niye? Çünkü zaten egemenlik hakka ait olursa, hayatın kalan bütün kısmına hükmedecek olan da haktır. Eğer egemenlik batıla ait olursa, hayatın bütün kısmına hükmedecek olan da aynı şekilde batıldır. Mesela Türkiye'den bir örnek verelim, yani mesele daha iyi zihinlerimize yaklaşsın diye. Şimdi diyelim ki biz bir batılı ele alıyoruz ve batıl hakkında konuşuyoruz. Mesela hemen hemen her hafta farkındaysanız burada belli konularda sorular geliyor. Özellikle hemen her hafta tasavvufla alakalı mutlaka bir, bir şey geliyor. Bir soru geliyor bize. Tasavvufla alakalı konuşuyoruz. Niye? Çünkü tasavvuf bir batıldır. İnsanın tapınırken, ibadet ederken, Allah'a yaklaşırken sapkınlığının adı günümüzde tasavvuftur. Şimdi biz tasavvufu konuşuyoruz, tasavvuf şirktir diyoruz, bir bidattır diyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Fakat şöyle bir biraz oturup düşünürseniz bu tasavvuf sapkınlığının asıl sebebi nedir? Yani bunu bir oturun düşünün, şunu göreceksiniz, tasavvuf sapkınlığının asıl sebebi, hakimiyetin Allah'a ait olma işidir. Çünkü bu sapkınlığı, bu çirkinliği yeryüzünde yaygınlaştıran, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, Allah'ın hakimiyetini gasp etmeye çalışan facir yönetimlerdir. Şimdi mesela sen diyorsun burada bir türbe var, birileri gidiyorlar bu türbeye ibadet ediyorlar. Örneğin bu soruyu soruyorsun. Fakat aynı soruyu şöyle sor. Rakka'da bir türbe var, birileri gidiyorlar, Rakka'da o türbeye ibadet ediyorlar. Böyle bir soru soran var mı aramızda? Böyle bir soru soran yok aramızda. Niye? Çünkü Allah'ın kanunlarıyla hükmedilen yerde zaten böyle bir batılığa müsaade edilmez. Sen mesela diyelim gelip soruyorsun, hocam diyorsun işte ben ev alacağım, param yok, bankadan kredi çekebilir miyim? Ben sana anlatıyorum, faiz haramdır. İşte faizle amel edersen bütün senin ticaretinin bereketi ortadan kalkar. Tamam, faiz bir batıldır, faizle mücadele ediyoruz, fakat oturun asıl arka planını düşünün, yönetim Allah'a ait olmadığı için bugün banka diye faiz diye bir problemimiz vardır bizim. Onun için kardeşlerim, en büyük mücadele ve en çetin mücadele, egemenlik ve hakimiyet kime ait olacaktır? Bu, bu şeyde geçen mücadeledir, bu alanda geçen mücadeledir. Egemenliği Allah'a verdik mi? Egemenlik hakkın elinde olduğumu hayata hükmedecek olan dosturlar da hakkın dosturlarıdır. Artık faizi tartışmazsın, artık kabirleri tartışmazsın, artık açıklığı saçıklığı tartışmazsın. Fakat sen egemenliği alemlerin Rabbi olan Allah'ın dışında birilerine verdin mi? Yani batılın eline, şeytanın eline geçti mi bir defa? Hayatın hepsine hükmedecek olan da batıldır, şeytanlıktır ve sen bu meseleleri tartışmak zorunda kalıyorsun. Onun için şeytan insanları azdırmak istediğinde demiştik kardeşler. İlk olarak teşriği değiştirmeye başlıyor. Yani kim helalleri haramları belirleyecek, egemenlik kimin elinde olacak, şeytan ilk bununla oynuyor. Niye? Çünkü bununla oynadığında kalan zaten kendiliğinden gelecek. Şeytana artık fazla bir yük, şeytanın artık zorlanacağı fazla bir alan kalmayacak. Hatırlarsanız geçen derslerimizde bir hadis okumuştum size. Demiştim ki İmam Müslim, İyad ibn Himar al bir hadis naklediyor. Diyor ki İyad ibn Himar, bir gün Peygamber Aleyhissalatu Vesselam iken bize şöyle söyledi. Dedi ki: Allah dedi ki. Yani peygamberimiz şu anda bize Allah'ın bizden ne istediğini aktarıyor. Kullu malin nahaltuhu abdi halal. Kuluma vermiş olduğum bütün mal kulum için helaldir. Ve inni halaqtu ibadi hunafa kulluhum. Ve ben bütün kullarımı hanif olaraktan yarattım. Yani yeryüzünde Hiçbir insan batıl ehli olarak, şirk ehli olarak yeryüzüne gelmez. Asıl olan tevhiddir. Ben bütün kullarımı hanif olarak, şirkten yüz çeviren olaraktan yarattım. فَإِنَّهُمْ اَتَتْهُمُ şeyatinu فَاشْتَلَتْهُمْ عَنْ Sonra onlara şeytanlar geldi ve o insanları dinlerinden saptırdılar. Yani tevhid üzere yeryüzüne gelmiş olan insanı asıl olarak dininden saptıran şeytandır. Peki şeytan ilk olarak neyle başladı insanı saptırmaya? فَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا اَحْلَلْتُ لَهُمْ Ben onlara neyi haram kılmışsam onu onlara helal olduğunu emretmeye başladı. Yani farkındaysanız şeytanın ilk müdahale etmiş olduğu şey Allah'ın hükümleridir. Çünkü Allah'ın hükümlerini değiştirirse eğer şeytan zaten gerisi kendiliğinden bu şekilde gelecektir. İşte kardeşlerim tarih boyunca insi ve cinni şeytanların ilk yeltendikleri şey hakimiyet hakkını Allah'tan almaya çalışmalarıdır. Bu dersimizde anlatmaya çalışacağımız demokrasi de işte bu hamlelerden bir tanesidir. Yani ne ilkidir ne de sonuncusudur. Tarih boyunca cinni şeytanların insi şeytanlara vahyetmesiyle hakimiyet hakkının Allah'tan alınmasına hakimiyet hakkının Allah'tan gasp edilmesine çalışmanın adı bir ismi de demokrasidir. Peki demokrasi nedir kardeşlerim? Bunu inşallah bu dersimizde elimizden geldiği kadar hükmünü ve ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Demokrasi hem köken itibariyle Yunanların ortaya atmış olduğu bir şeydir hem de kelime itibariyle Yunancadan alınmış olan bir şeydir. Demokrasi iki kelimeden müteşekkildir. Biri demos'tur, biri de kratos'tur. Demos halk demektir. Yani insanlar, yığınlar, topluluklar demektir. Kratos ise egemenlik ve hakimiyet demektir, güç demektir. Yani demokrasiyi yan yana getirmiş olduğumuz zaman kastedilen mana halkın egemenliği, halkın gücü halkın hakimiyeti demektir demokrasi. Demokrasi ne zaman ortaya çıktı? Demokrasi milattan önce beşinci yüzyılda antik Yunan'da şehir devletleri vardı. Aynı Mekke'nin yönetiminde olduğu gibi bir şehir devlet olaraktan kabul ediliyordu. Bir problem yaşandığında, bir sorun yaşandığında yılda kırk defa bütün halk belli bir alana toplanıyordu. Siyasi bir görüş ortaya atılıyordu. Halktan her bir keser her bir insan bu konu hakkındaki görüşünü işte katılım göstererekten, oylama yaparaktan insanlar görüşlerini beyan ediyorlardı. Bunun adı da demokrasiydi. Ve ilk defa tarihte demokrasinin gerçeğe en yakın uygulandığı zaman ilk çıktığı zamandır. Yani diyoruz halkın egemenliği, bütün halkın bir meydana toplanıp tabi o zaman da kadınları, köleleri ve atinalı olmayanları yine toplamıyorlar. Sadece atinalı olacaksın, erkek olacaksın ve köle olmayacaksın. Bir yerde toplanıyorsun, sana fikrini soruyorlar, sen de elini kaldırıyorsun günümüzde olduğu gibi ya evet diyorsun ya da hayır diyorsun, bunun adı demokrasi. Tabi sonra gerek demokrasiye yöneltilen eleştiriler, gerek işte insanların sayısının çoğalması ve bunun çok fazla mümkün olamayacağından ötürü demokrasi nadasa kaldırıldı. Yani insanlar demokrasiyle hükmetmeyi bir kenara koydular. Ta ne zamana kadar? Avrupa bunalım çağına gelinceye kadar. Avrupa bunalım çağına girince şöyle bir soru sordular. Biliyorsunuz tarihte Avrupalıların Hristiyan mezhepler olarak birbirlerini öldürdükleri, insanların açlıktan perişan olduğu, sefalete düşmüş olduğu bir dönem var Avrupa'da. Avrupa'nın karanlık çağı diyelim. Avrupa bu dönemde şöyle bir araştırma içerisine giriyor. Bizim böyle gerilememizin sebebi nedir? İslam alemi niye sürekli ilerliyor? Bu adamlar zenginleşiyorlar, müreffeh bir hayat yaşıyorlar. Biz niye sürekli böyle geriliyoruz ee, diye... Şuna kanaat ettiler, dediler ki, bizim geri kalmamızın sebebi kilise ve tanrıdır. Yani kilisenin bizim üzerimizdeki baskısı, bizim düşünmemizin önüne koymuş olduğu engel, tanrının buyrukları, bizim bir toplum olarak ilerlememizin önünde engeldir. Ne yapalım peki dediler? Evvela kiliseye kafa kaldıralım, herkesin eşit olduğu, ruhban sınıfının olmadığı bir şey getirelim, bir sistem getirelim dediler. Bu sistem tabi bir yaşam felsefesi, bir sanat felsefesi, bir yönetim felsefesi olaraktan buna aydınlanma çağı dediler. Yani kendinden öncesinin hepsini karanlığa mahkum eden, yani Avrupa tabiri caizse dünya şöyle dedi 16. yüzyılda bundan önceki milattan önceki 16 yüzyılda Mil milattan sonraki 16 yüzyılda milattan önceki yüzyılların hepsi de insanlık sapıklık ve delalet içerisindeydi. Bakın dikkat edin kardeşler bu peygamberlerin söylediği bir şeydir ha. Nasıl ki Allah Resulü geldiğinde onlara dedi ki siz benden önce sapık idiniz. Karanlıklar içindeydiniz. Bir ateşin kenarındaydınız dedi. Ha keza insanlığa dediler ki siz 1600 yıldır sapıklık içindeydiniz. Milattan önce de sapıklık içindeydiniz. Biz size yeni bir din getiriyoruz. Yeni bir yaşam biçimi getiriyoruz. Bu yaşam biçimi aydınlıktır. Bunun dışında kalanların hepsi karanlıktır dediler. Yani insanlara yeni bir din vaat ettiler. İşte bu dinin yönetim biçimi de demokrasiydi. Yani nasıl yönetileceğiz sorusunun cevabı, dediler ki biz demokrasiyle yönetileceğiz, bütün halk, herkesi eşit kabul edeceğiz. Herhangi bir sorun olduğunda bütün insanlar şeye katılacaklar, yönetime katılacaklar ve biz bu şekilde insanlığı yöneteceğiz dediler kardeşlerim. Tabi bu ne kadar doğrudur, bu iddia doğru mudur? İnşallah onu ders arasında zaten sizlere anlatmaya çalışacağım Allah izin verirse. Kardeşlerim, Demokrasi bu şekilde yani tarih sayfasına kaldırılmış olan demokrasi tekrardan insanlığın gündemine geldi. Ama gündeme geliş biçimine dikkat edin. Yani insanlara yeni bir hayat vaat eden Batı yönetim itibariyle insanlara demokrasi vaat etmiş oldu. Ve dediler ki demokrasi iki kısma ayrılır. Umumen. Birincisi direkt demokrasi yani Atina'da olan şehir devletlerinde olduğu gibi, bütün halkın şeye katılması, yönetime katılması, bu mümkün değil dediler. Yani bu sayıyla insan mesela 70 milyona biz nasıl her meseleyi arz edelim, onlardan tekrardan sonuç alalım? Dediler ki temsili demokrasi diye bir şey vardır. Temsili demokrasi nedir? Her kavim kendi içerisinden birini kendisine temsilci olarak seçecek. Bu temsilci meclise gidecek, günümüzde Türkiye'de olduğu gibi milletvekilleri aracılığıyla Bunlar bir yerde toplanacaklar. Mesela her bir milyonun kendine seçtiği temsilci, bir milletvekili o bir milyon adına konuşma hakkına sahiptir. E dediler, bunun da temsili demokrasidir dediler. Bu şekilde bir şey oldu, temsili demokrasi şu anda bütün dünyada hemen hemen yürürlükte var olan yalan da olsa, uydurma da olsa bir temsili demokrasi var. Peki bu anlamdaki demokrasi nedir kardeşler? Yani burada biliyorsunuz bizim için bizi ilgilendiren Allah'ın bu konuda vereceği hükümdür. Yani İnsanların kendilerine bir takım yöneticiler seçmesi ve onların da onların hayatlarına yön verecek bir takım kanunlar yapması İslam nezdinde nedir? İslam nezdinde Yahudilik neyse, Hristiyanlık neyse, Budizm neyse demokrasi de odur. Demokrasi de bir dindir ve demokrasiye tabi olan insanlar da İslam milletinin dışında bir dine tabi olmuş olan müşriklerdirler. İster cahil olsunlar, ister bilmiyor olsunlar İster konudan hiç haberleri olmasın yüz çevirmiş olsunlar fark etmez. Nasıl ki Avrupa'da hiçbir şey duymadan Hristiyanlığa tabi olan bir insan İslam milletinden başka bir millete tabi olduğu için bir müşriktir. Hakeza demokrasiye tabi olan bir insan da onun hayat felsefesini hayatına tatbik eden, onun seçimlerine katılan bir insan da aynı şekilde müşriktir. Diyeceksiniz ki niye kardeşlerim? Çünkü din, din demiş olduğumuz şey kardeşler. Allah'ın kendi kitabında tam 92 defa kullandığı ve bütün anlamlarını en açık şekilde izah etmiş olduğu kelimelerden bir tanesidir. Yani din nedir sorusunun cevabını en açık veren kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Peki Kur'an-ı Kerim'e göre din nedir kardeşler? Dinin birkaç tane manası var. Ben en önemli olanlarını zikredeceğim. Ondan sonra demokrasi niye dindir o kısma geleceğim inşallah. Bir, Kur'an-ı Kerim'de din itaat ve boyun eğmek anlamındadır, İtaat etmek ve boyun eğmek anlamında. Allah Azze ve Celle Zumer suresinde diyor ki kul inni umirtu an أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ De ki ben dini Allah'a halis kılarak ona kulluk etmekle emrolundum. Yani hiçbir şirk olmaksızın, hiçbir katışıksız olmaksızın dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etmekle emrolundum. Bu ayet-i kerimede din itaat anlamındadır. Ebu Talip peygamberimizin yanına geliyor. İmam Ahmet rivayet ediyor bunu. Ey Muhammed diyor sen ne istiyorsun? Yani senin derdin nedir sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki ona ben Kureyş'ten bir kelime istiyorum. O kelime ile bütün Araplar ona boyun eğecektir diye. Burada kullanmış olduğu kelime şudur. İnni uridu min Kureyşe kelimeten tedinu lehu biha el arap. Bütün Araplar o kelimeyle Kureyş'e boyun eğecekler diyor. Tedinu yani bütün Araplar dinlenecekler, boyun eğecekler diyor. İkinci anlamı dinin hesaptır, muhasebedir. Bir kişi bir kişiyi muhasebe ettiği zaman, bir şeyle hesaplandığı zaman onunla dinlenmiş olur. Allah Teala'yla ayeti kerime, Peygamber Aleyhissalatu hadis-i şerifte diyor ki: Elkeyyisu men dana nefsuhu ve amila lima ba'del Akıllı kişi Nefsini hesaba çeken, men dene nefsahu, nefsini diyanetlendiren, yani onu hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır diyor. Biraz da buradan yola çıkaraktan üçüncü bir anlam olaraktan karşılık vermek ve mükafat vermeye din denilmiştir İslam'da. Yani bir şeyin karşılığını alıyorsan bu karşılığın adı dindir. Mesela Saffat suresinde müşrikler kıyametle karşılaştıkları zaman ne diyecekler? E inna le medinun biz dinlenmiş olan insanlardan mıyız diyecekler. Yani biz hesaba çekilecek olan, yaptıklarının karşılığı verilecek olan insanlardan mıyız diyecekler müşrikler. Allah Azze ve Celle Fatiha suresinde ne diyor? مَالِكِ يَوْمِ din Din gününün sahibi olan Allah. Yani karşılıkların, mükafatların hayır ve ehşer olaraktan insanlara verileceği günün sahibi olan Allah. Dinin bir anlamı mükafattır, karşılıktır. Dinin bir anlamı kardeşlerim, itikat ve inançtır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ fi قُلُوبِهِمْ maradun غَرَّ هَا dinuhum. Hani münafıklar ve kalbinde hastalık olanlar dediler ki, bunları dinleri saptırdı diye. Konu ne? Savaşa çıkılmış, müslümanların sayısı az, kafirlerin sayısı fazla. Müşrikler diyorlar ki, bunların Allah bize yardım eder inançları, Allah bizi sahipsiz çıkarmaz inançları, bunu din olarak ifade ediyorlar tabii. Onları saptırdı, onları aldattı diyorlar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor, Bakara suresinde وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ in اسْتَطَاعُوا Onlar sizi dininizden yani inancınızdan, akidenizden dönderinceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Yani sizinle savaşı kesinlikle bırakmazlar diye. En son anlamı ve bizim konumuzu da ilgilendiren anlamı şudur kardeşler, asıl meseleye geldim. Din, hayata yön veren her şeyin adıdır. Mesela bir toplumun örfü ve adeti onların hayatlarına yön veriyorsa, biz deriz ki bu toplumun dini örf ve adettir. Bir toplumun hayatına yasalar, yönetim yön veriyorsa, biz deriz ki bu toplumun dini yasadır, anayasadır diye. Kimin dinine ne yön veriyorsa, kim dini neye göre belirliyorsa onun dini de odur. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki Yusuf suresinde مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ ف۪ي دِينِ Yusuf, meliğin anayasasına göre, tabi Allah şöyle ifade ediyor, meliğin dinine göre kardeşini alacak değildi diye. Biliyorsunuz bir hırsızlık vakası gerçekleşiyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki kim bunu çaldı? Yakup Aleyhisselam'ın çocukları da diyorlar ki sizin şeriatınızda bunun cezası nedir? Diyorlar kim hırsızlık yaparsa hırsızlık yaptığı yerin şeyine alıkonulur. Yakub'un şeriatında bu böyle. Fakat Melih'in şeriatında hırsızlığın cezası bu değil. Yani biri hırsızlık yaptığında şu işte artık hapsine hapis mi ediyorlar, para cezası mı alıyorlar? Fakat farklı bir cezası var. Yusuf Aleyhisselam kardeşini hırsızlık karşılığında alıkoyunca bünyamin'i Allah azze ve celle diyor ki "Mekan al ya'khudhu akhahu fi dinil melik." Melih'in dinine ve anayasasına göre Yusuf kardeşini alıkoyamazdı diye. Başka bir ayet kerimede anayasa anlamında yine hayata yön veren şeyler anlamında Allah Azze şöyle söylüyor. Diyor ki, zaniyatu zani, fajlidu kullu waḥidin min huma mi Zina yapan kadın ve zina yapan erkek. Onlara yüz tane sopa vurun diyor Allah Azze ve Celle. Ve la bihima ve sakın Allah'ın dininde Allah'ın kanununu tatbik ederken sizi onlara karşı bir yumuşaklık almasın. Yani onları sopa atarken işte ya ben acıdım. Yazık adama bak adam işte acı çekiyor. Sakın böyle bir şeyin içerisine girmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Ve bu kanunu ifade etmek için yüz sopa kanunu fî diyor Allah. Allah'ın dini e, diyor. Musa aleyhisselam insanları İslam'a davet ettiği zaman kardeşler Gafir suresinde yani Mü'min suresinde bütün zamanların firavunlarının söylediği gibi o zamanın firavunu da diyor ki ve قال <gülüyor> fir'aunu ذروني أخت الموسى وليدعوا ربه. dedi ki beni bırakın. Şu Musa'yı öldüreyim. Musa da bir Rabb'ini çağırsın bakalım. Yani kendi yanındaki şeyine söylüyor, avanesine söylüyor. Beni bir bırakın. Ben bu Musa'yı bir öldüreyim diye. Peki sebep sonra halka dönüyor. Niçin Musa'yı öldürmek istediğini söylüyor. İnni akhafu en yubaddila dinakum au en yuzhira fi'l ardil fesad. Çünkü ben korkuyorum ki diyor. Musa sizin dininizi değiştirsin veya da yeryüzünü fesada versin. Yani yeryüzünde karışıklık çıkarsın diye. Hak ehli çıkıp insanlara hak dini, tevhidi anlattıkları zaman bütün firavunların halkı uyardıkları ortak. Siz niye bunları hapsediyorsunuz? Sebebi ne? Veya niye bunları öldürüyorsunuz? Sebebi ne? E biz korkuyoruz ki sizin dininizi değiştirsinler. Hani size zarar versinler, yeryüzünü fesada versinler diye. Burada din, firavunun bir dini yok normalde. Firavunun kendisi nispet etmiş olduğu bir din yok. İbn Kesir ayeti tefsir ederken diyor ki Firavun dedi ki yani ben sizin adetlerinizi ve geleneklerinizi değiştirmesinden korkuyorum. Yani üzerinde bulunmuş olduğunuz adetleri değiştirmesinden korkuyorum. Ama burada Allah Azze ve celle bu kelimeyi ifade etmek için kardeşlerim din kelimesini kullandı. Bakın Tevbe suresinde Allah yine kanunlarından bahsederken diyor ki İnne <gülüyor> Allah 'indallahi 12 şehren منها 4 hurm. Allah'ın yanında ayların sayısı 12'dir. Ve bunlardan dört tanesi de haram aylardır. Devamında diyor ki Allah Azze ve Celle <gülüyor> İşte dost doğru din budur. Yani dost doğru kanun, dost doğru yasa budur diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu haram aylarla ilgili koymuş olduğu kanuna Allah Azze ve Celle yasadır diyor. Öyleyse kardeşlerim biz çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. İnsanların hayatına ne yön veriyorsa Allah'ın yanında din odur. Ve kim kendi hayatına yön verici olarak İslam'ı ve Allah'ın kanunlarını kabul etmişse, o insanın dini İslam'dır. Kim de kendi hayatına yön verici olaraktan demokrasiyi kabul etmişse, onun dini demokrasidir. Kim de diyorsa ki, ben babalarımı nasıl bulduysam öyle yaşarım. Mekkeli müşriklerde olduğu gibi, adetlere, örflere bakıyorsa, Allah'ın yanında, onun kendisiyle dinlenmiş olduğu din, atalarının dini, babalarının üzerinde bulmuş olduğu örf ve adettir. Bu zaviyeden baktığımız zaman kardeşler, demokrasi bir dindir. Yani konunun başında söylemiş olduğum şeyin asıl itibariyle izahı budur. Demokrasi bir dindir. Ve size gerçekten çok ilginç olan bir şey söyleyeceğim. Eminim ki siz de şaşıracaksınız buna. Hani demokrasi işte ilericiliktir diyorlar. İnsanları karanlıklardan, gericilikten kurtarmaktır diyorlar. Fakat siz Mekke yani Kureyşli Mekkelilerin, veya Ebu Cehil'in dininin demokrasi olduğunu biliyor muydunuz? Yani Mekke'de demokrasiyle hükmedildiğini, yönetim biçiminin demokrasi olduğunu biliyor muydunuz? Şöyle ki Mekke'de Mekke'nin dini demokrasidir. Nasıl? Her kabilenin en işte üstün olanı veya kabileyi temsil eden adam o kabile adına Darun Nedve'ye, parlamentoya giriyordu. Yani Ebu Cehil kendi kavminin temsilcisi Ebu Sufyan kendi kavminin, Velid ibn-i kendi kavminin, Ukba ibn-i Ebi Muayyid kendi kavminin. Bunlar hepsi temsilciler olaraktan darun nedvede toplanıyorlardı. Bir problem söz konusu olduğunda bunu tartışmaya açıyorlardı. Mesela Peygamberimiz gibi. Muhammed diye bir adam çıkmış, bizim dinimize sövüyor, ne yapalım? Herkes bir söz söylüyordu ve söylemiş olduğu söz bütün kabilesini, bütün kavmini bağlıyordu. Yani aynı günümüzde olduğu gibi her kavmin, her topluluğun kendine bir milletvekili seçmesi, ve o milletvekilinin mecliste bir problem olduğunda, o topluluğu temsilen bir söz söylemesi ve vermiş olduğu kararın da geride bekleyen bütün o topluluğu bağlaması gibi bir şey veriyordu, bir kanun veyahut da bir kural belirliyordu. Bu belirlemiş olduğu kural da bütün insanlığı hakeze bağlıyordu. Mekke'nin dini buydu. Ve Peygamber vesselam geldiği zaman kardeşlerim, Mekkeli müşriklere لَكُمْ دِينُكُمْ din dediği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği şeylerden bir tanesi de buydu. Sizin yönetim biçiminiz size, sizin dininiz, örfünüz, adetiniz, tapınma biçimleriniz size, benim dinim de banaydı. Yani biliyorsunuz Mekkeli müşriklerin ismi belli olan bir dini yoktu. Daha önceki derslerde de bunu hatırlatmıştım. Yani mesela bir Budistlik gibi, bir Hristiyanlık gibi, bir Yahudilik gibi Mekkeli müşrikler bir şu dindeniz diye kendilerini bir dine nispet etmiyorlardı kesinlikle. Fakat onların yönetim biçimi demokrasi olunca... Demokrasiye göre yönetilince Allah Azze ve Celle de onlara dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle لَكُمْ دِينُكُمْ Sizin dininiz size, sizin anayasanız yönetim biçiminiz size Valiye Din Benim yönetim biçimim, benim anayasam da bana aittir diye bu şekilde Mekkeli müşriklerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayrıldı. Peki kardeşlerim e, demokrasinin özü nedir? Yani nasıl ki mesela İslam biz diyoruz İslam beş yasası üzerine kurulmuştur. İslam'ın esası beştir, imanın ilkesi altıdır gibi İslam'ın ve imanın ilkelerini sayabiliyoruz. Peki demokrasinin olmazsa olmazı ve üzerine bina edilmiş olduğu esaslar nelerdir diye sorarsanız, birincisi bütün demokrasilerin temel esası milli egemenliktir kardeşler. Milli egemenlik ne demektir? Milli egemenlik bizim ülkemizin de Darun nedvesinde şirk parlamentosunda duvarda asıldığı gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Veya bugün mahkemelere gittiğiniz zaman mahkemelerin duvarlarına asıldığı gibi egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir diye. Peki bu ne demektir kardeşlerim? Bu şu demektir, yani karar verme, doğru ve yanlış belirleme, helal ve haram belirleme hakkı halklara aittir diye. Oysa İslam'a göre birinci dersimizde, hakimiyet dersinde Yusuf suresi 40. ayet kelimesi okumuştuk hatırlarsanız. Allah Teala diyor ki inil hukmu illa lillah. Hüküm hükmetme hakkı sadece ve sadece Allah'a aittir. Emra alla ta'budu illa iyah ve o Allah sadece ona ibadet etmenizi emretti. Zalika'd dinul qayyim ve lakin ekseren nas İşte dost doğru din budur. Yani hakimiyetin Allah'a verilmiş olduğu din işte dost doğru olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler diyor alemlerin Rabbi olan Allah. İnsanların çoğu bundan haberdar değildir diye. İşte demokraside diyor ki tabiri caizse İslam'a Bu senin dininin ilkesidir. Benim dinimin ilkesi de şudur. Aynı senin dediğin gibi tam zıddı egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir diye. Şimdi kardeşlerim bir insan hem ben müslümanım diyecek. İslam da hakimiyet kayıtsız, şartsız Allah'ındır diyecek. Hem de öte taraftan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen insanlığa bunlar ben demokratım diyecek. Yani ben bir taraftan demokratım diyecek. Demokrasi böyle söylüyor. Bir taraftan da ben müslümanım diyecek. İslam da böyle söylüyor. Bu neye benzer? Bu insanın iki zıddı aynı anda bir araya toplama çabasına benzer ki böyle bir şey muhaldir. Yani nasıl ki aynı anda siyah ile beyaz bir şey hem siyah hem beyaz olmaz. Bir şey hem iyi hem kötü olmaz. Yani iki tane zıt aynı anda tek bir şeyde toplanmazlar. Hakeza aynı anda bir insan hem demokrat, aynı anda bir insan Müslüman olamaz. Bir insan ya Müslümandır, hakimiyeti Allah'a verir, böyle itikad eder, böyle yaşar. Ya da bir insan müşrik bir demokrattır, Allah'a hakimiyetinde ortak koşar, insan sayısınca hakimiyeti Allah'tan başkasına verir. Ve bakın kardeşlerim, bu milli egemenlik meselesini biz söylerken, İslam geldiği dönemde farklı toplumların farklı yönetim anlayışları var. Ve bu yönetim anlayışlarının hepsine İslam aynı muamelede bulundu. Yani egemenlik Allah'a ait değildir diyen bütün yönetimlerde ister buna itikaden inansınlar, ister itikaden böyle inanmayıp ameli olaraktan bu şekilde amel etsinler. Fark etmez İslam'ın ortak hepsine tepkisi aynıdır. Mesela diyelim ki bir insan tek başına var olan bir insan. Dedi ki ben bundan sonra Allah'ın hükümlerini takmıyorum. Benim hevama uygun gelen şey bana helaldir. Benim hevama isteğime uygun gelmeyen şey de benim için haramdır dedi. İslam bu adam tektir diye bu adam bizim sorunumuz değil. Bu bir sistem sorunu değildir demiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a diyor ki أَفَرَأَيْتَ مَنِ تَخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا Sen hevasını ilah edinen adamı gördün mü ey Muhammed? Sen mi ona vekillik yapacaksın? Yani sen mi onu Allah'a karşı savunacaksın diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. Bir tane insan bile kardeşlerim. Doğru ve yanlış belirlerken, benim doğrunun ve yanlışın kaynağı Allah değildir derse Allah Azze ve Celle o insan için diyor ki nefsini ilah edineni gördün mü? Sayı çoğaltalım biraz da yani Yahudi ve Hristiyanlara gelelim. Yahudi Hristiyanlar hakimiyet Allah'ındır diyorlar, buna inanıyorlar. Fakat ameli olaraktan din adamlarına ve alimlerine, yani alimlerine ve ibadet eden bir şeylerine, abidlerine bu hakkı veriyorlar. Şimdi İslam burada nasıl bir tutum içerisine giriyor kardeşlerim? Bu sefer İslam da sayıyı çoğaltıyor. Onlar ilah sayısını çoğaltınca İslam da onların ilah edinme sayısını çoğaltıyor. Diyor ki Allah azze ve celle: "İttahazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâh." Onlar din adamlarını ve rahiplerini, Allah rahiplerini ve papazlarını, din adamlarını ve abidlerini Allah'ın dışında rapler edindiler diye. Yani alim sayısınca Abid sayısınca onların rapleri vardır diyor Allah Azze ve Celle. Hakeza kardeşlerim Günümüzde eğer sistem egemenlik 70 milyonundur diyorsa 70 milyon tane ilah var demektir. Her egemenliğin kendisine verilmiş olduğu kaynak Allah Azze ve Cellenin yanında bir ilah, Allah Azze ve Cellenin yanında bir raptır. Yok eğer bu 70 milyon diyorsa ki bize 550 tane adam bizim hayatımıza yön verir, 550 kişi bu işi yapsın. Hepimiz bunu yapamayız bu ülkede Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen 550 tane ilah, 550 tane Rab var demektir. Ve Yusuf aleyhisselam, zaten biraz önce okumuş olduğum ayet-i kerimede e, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır dediğinden hemen önce kendi kavmini bu tevhide davet edecekken onlara ne dedi? Ya sahibe-i s-sicni أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ Ey benim hapis arkadaşlarım! Tek bir tane Rab Tek bir tane Allah mı daha hayırlıdır, yoksa birden fazla olan bu türlü türlü rapler mi daha hayırlıdır?" diye kendi arkadaşlarını bu şekilde uyardı. Yani anlatmak istediğim şey şudur kardeşlerim. Egemenlik hakkı kayıtsız şartsız Allah'ındır. Milli egemenlik diye bir şey olamaz. Halkın yönetimi, halkın egemenliği diye bir şey olamaz. Bunu iddia eden insanlar, bu insan sayısınca 70 milyon insan varsa Türkiye'de, 70 milyon ayrı ilah, 70 milyon ayrı rap edinmişlerdir demektir. İslam açısından bakmış olduğumuzda bunun hükmü budur. İkincisi kardeşlerim çoğunluktur. Çoğunluktan kastettikleri şey nedir? Şunu kastediyorlar. Mesela dediler egemenlik halkındır. E bir konuyu halka arz ettik, halk ihtilaf etti. Yani biliyorsun insanoğlunun en temel sıfatlarından biri insanoğlu ihtilafçıdır. İhtilaf kevni bir kaderdir. İnsanlar ihtilaf edecek. İşte diyorlar ki bu ihtilaf esnasında Çoğunluk neyi tercih ederse, biz çoğunluğa göre hükmederiz. Yani çoğunluğun hükmüne bakarız, yüzde elli bir başka bir şey söylüyorsa veya dört görüş çıktı ortaya diyelim, yüzde otuz bir şeyi temsil ediyor, kalanı bir şeyi temsil ediyor, biz yüzde otuzu tercih ederiz diyorlar. İslam dininin batılın ölçüsü kabul etmiş olduğu şeyi, bunlar hakkın ölçüsü olaraktan kabul ediyorlar kardeşlerim. İslam'a göre çokluk batıl olmanın ölçüsüdür. Bunlara göre ise çokluk bir şeyin doğru olduğunun ve bir şeyin hak olduğunun ölçüsüdür. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kardeşlerim ayeti kerimede قُلْ سِيرُوا fil الْأَرْضِ فَانْزُرُوا كَيْفَ kana عَاقِبَةٌ لَّذِينَ مِنْ قبل. O insanlara de ki şöyle bir yeryüzünde bir seyredin, yeryüzünü bir gezin dolaşın, bakın bakalım sizden öncekilerin akıbeti neymiş? كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ Onların çoğu müşrik idiler diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanlığın çoğunun hakkı bulamadıklarını, şirk üzere olduklarını söylüyor alemlerin Rabbi olan Allah. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki, şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam yeryüzündeki çoğunluğa bakıyor. Yeryüzünün çoğunluğu Peygamber'e muhalefet ediyorlar. Peygamberimiz bu duruma üzülünce, hani niye benim kavmimin çoğunluğu şirk üzereler diye Allah Azze ve Celle Peygamber'e diyor, وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ Qasam olsun ki öncekilerin çokları da sapıtmışlar da aynı şekilde. Yani çoğunluğun sapkınlığı senin dönemine has bir şey değildir ey Muhammed. Senden öncekilerin çoğunluğu da sapmıştı. İsrail oğullarını alıyor Rabbimiz ele. Diyor ki onlar için ve me vecedna li ekserihim min ahdin ve in Biz onların çoğunu söz sahibi adamlar olarak bulmadık. Allah'a verdikleri sözü tutan, sözlerine sadık olan insanlar olaraktan bulmadık. Bilakis onların çoğu sözlerini bozan da diyor Allah Azze ve Celle. وَلَقَذْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ ins. <وَالْإِنس> Şüphesiz ki kasem olsun ki biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'i açtığınız zaman en fazla karşılaştığınız ifadeler şunlardır kardeşler. وَلَكِنَّ اَكْثَارَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Fakat insanların çoğu bilmezler. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ la يَعَقِلُونَ Lakin onların çoğu akletmezler, diyor Allah Azze ve Celle. وَلَاكِنَّهُمْ Lakin onlar tefekkür etmezler, diyor Allah Azze ve Celle. İnsanlığın çoğunluğunun akletmediğini, bilmediğini, tefekkür etmediğini söylüyor alemlerin Rabbi olan Allah. Ve en önemli ayet-i kerimeyi söyleyeceğim şimdi. Çünkü ayet-i kerimenin bağlamı çok önemli kardeşler. En'am suresinde Geçen derslerde okumuş olduğum bir ayet vardı, onun devamını okuyacağım şimdi size. Allah Azze ve Celle Peygamber'e diyor ki وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ الله. Şayet yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan ey Muhammed, seni Allah'ın dininden saptırırlar. Şimdi bakın biri diyor ki çoğunluk hakkın ölçüsüdür. Çoğunluğa uyarsak doğru yapmış oluruz. Alemlerin Rabbi olan Allah da diyor ki eğer çoğunluğa uyarsan ey Muhammed, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Peki bu ayet-i kerimenin hangi bağlamda geldiğini biliyor musunuz kardeşler? Yani bu ayet hangi bağlamda gelmiştir? Şimdi size bağlamını okuyayım, bakın Allah bu ayeti hangi bağlamda zikretmiş. اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا Kitabı tafsilatlı bir şekilde indirdiği halde, Allah'ın dışında hükmediciler edinmemi mi bana söylüyorsunuz? Hani Mekkeli müşrikler, peygambere diyorlardı ki gel, Bizimle beraber parlamentoya gir, insanların hayatlarına yön veren kanunları hep beraber yapalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlara itiraz ediyor. Diyor, اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا Biz de aynı bugünün demokratlarına ve müşriklerine bunu söylüyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah apaçık her şeyi tafsilatlandırdığı bir kitap indirmesine rağmen bizi parlamentoya mı davet ediyorsunuz? Bizi Allah'ın dışında 550 tane ilaha mı davet ediyorsunuz? Onların yanlarında tafsilatlı bir kitap var mıdır? Kıyamete kadar hükmü devam edecek, hükmü değişmeyecek bir kitap var mıdır? Yoksa hallaç pamuğuna çevirdikleri bir anayasaları mı vardır? Söyleyin bakalım. Rabbimizin semadan indirdiği Kur'an mı bizim için daha hayırlıdır? Yoksa sizin bizi kendisine davet ettiğiniz cahiliyenin hükümleri mi daha hayırlıdır? Elbette ki Allah'ın hükümleri daha hayırlıdır. Ve biz bundan dolayı Allah ayaklarımızı sabit kılsın, ölünceye kadar da onun hükümlerinin dışında hüküm Peygamber de onlara böyle söylüyor ve itiraz vecesi de bu. Yani sizin bir hak ölçünüz yok. Bugün doğru dediğinize yarın yanlış diyorsunuz. Bugün toplanıyorsunuz put yapıyorsunuz helvadan ona tapıyorsunuz. Acıktığınız zaman bunu yiyorsunuz. Bugün 12 Eylül'de kanun çıkarıyorsunuz. İnsanları bunun için öldürüyorsunuz. Gencecik çocukları dar ağacına götürüyorsunuz. 30 sene sonra 12 Eylül yasalarını yargılıyorsunuz. 12 Eylül yasaları zulüm yasalarıdır diyorsunuz. Sizin. ''İkide bir değiştirdiğiniz ve ölçüsü olmayan bir şeye insanları davet etme hakkınız yoktur.'' diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. ''Kitabı mufassal olarak indirmiş olan kimse benim hakimim de benim yöneticim de odur.'' diyor. Devam ediyor Allah azze ve celle ayeti kelimeye. <gülüyor> وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُونَ مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ O kendisine kitap verdiklerimiz var ya o ehli kitap, bu kitabın hak olarak sana Rabbinden indirildiğini biliyorlar. Sakın sen şüpheye düşenlerden olma. Niye? وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ve وَعَدْلًا Çünkü senin Rabbinin kelimeleri, senin Rabbinin hükümleri hem sıdık yönünden, doğruluk yönünden hem de adalet yönünden tamamlanmıştır. Yani Allah ne hüküm indirmişse o doğruluktur, Allah ne hüküm indirmişse o adalettir. Ve Allah'ın kanunlarının dışında adaletin sağlanması da doğruluğun sağlanması da mümkün değildir. Hemen akabine ne diyor peki peygamber? Şimdi peygamberin bu ayetleri okuduğu zaman Enam suresi Mekki bir sure biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yanında 10 20 tane adam var veya 40 50 tane adam var. Yeryüzünün kalan bütün çoğunluğu peygamberimizin bu söylediğine muhalefet ediyorlar. Yani peygamber diyor hüküm mercisi Allah olsun. Hristiyanlar diyorlar olmaz. Alimler olsun. Mekkeler diyorlar olmaz. Darun Nedve olsun. Kisralar diyorlar olmaz. Kisra olsun. İranlılar, Romallar diyorlar olmaz. Senat senato olsun diye. Bütün yeryüzünün hakimiyet anlayışı farklı. Allah Azze ve Celle bu ayetleri indirdikten hemen sonra Peygamber'e diyor in تُتِعْ أَكْثَرَ مَنْ fil الْأَرْضِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَبِلِلّٰهِ Eğer sen bu konuda yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan ey Muhammed seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Eh, bu ülkenin tağutları da çıkıp bas bas bağırıyorlar yüzde elli bir bizim yanımızda diyorlar. Mübarek olsun size yüzde elli bir. Zaten sizi saptıran da bu yüzde 51 değil midir? Yani sizin ayağınızı kaydıran, sizi Allah'ın dininde sapıklığa götüren, bu tabi olduğunuz ve kendisine aldanmış olduğunuz yüzde 51 değil midir? Alemlerin Rabbi olan Allah size diyecek ki, çoğunluğa uyarsan özellikle bu konuda hakimiyet konusunda seni Allah'ın dininden saptırırlar. Siz de çıkıp hem kendinize Müslüman diyeceksiniz, hem de öte taraftan diyeceksiniz ki Allah'a hamdolsun bu ülkenin çoğunluğu bizim yanımızda. Olsun bakalım sizin yanınızda. Kardeşlerim bakın burada şöyle bir parantez açayım inşallah size din açısından çoğunlukla alakalı biliyorsunuz irca fikri İslam'daki en tehlikeli fikirlerden bir tanesidir. İrca fikri nedir irca fikri? İrcanın çeşitli çeşitli tonları var bunların bizim günümüze yansımalarından bir tanesini söylüyorum sadece ki bu da irca fikirlerinden bir tanesidir mürciyeliğin bir kısmıdır. Şöyle inanan insanlar var, diyorlar ki mesela, toplumu yöneten, yönlendiren insanlar var. Bu toplumu yöneten ve yönlendiren insanlar, insanları saptırıyorlar. Bunlar insanları saptırdığından dolayı, saptıran şeyhler, yöneticiler, alimler, bunlar mazeretli değillerdir Allah'ın dininde. Yani bunlar Allah'a şirk koşuyorlarsa isimleri müşriktir, işte fıskışlıyorlarsa isimleri fasıktır. Fakat bu yığınlara gelince, bu topluluklara gelince, bunlar aldatıldıklarından ötürü, bunlar mazurdurlar, diyor. Kardeşlerim, yöneticiler çoğunlukları saptırmazlar, çoğunluklar yöneticileri saptırırlar. Allah'ın kitabına göre bu böyledir. Bundan ötürü de kıyamet gününde yöneticilerle yönetilenler beraber ateşe gideceklerdir. Hani defaatle bu derslerde ayetler okudum size, Allah Azze ve Celle yönetilenlerle yönetenlerin hep beraber ateşe gideceklerini söylüyor. Niye? Çünkü sadece saptıran yöneticiler değildir. Aynı zamanda çoğunluk da insanları saptırır. Ve Allah Azze ve Celle peygamberimize de böyle söylüyor. Yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın dininden saptırırlar diye. Bir tane şeyh efendi, Nakşibendi tarikatının şeyhlerinden bir tanesi, yaklaşık olarak 10.000 bin tane müridi var bu adamın. Günün birinde tarikatla ilgili araştırmaya giriyor. Kendi dilinden anlatıyor. Zaten Ferit Aydın ismini de duymuşsunuzdur, kitabı da var nakşibendilik sürecinden nasıl ayrıldığını da anlatıyor kendisi. Bir nakşibendi şeyhi bu adam. Şimdi bu adam işte araştırıyor, İslam dinini buluyor, tevhidi, tevhidi görüyor, tasavvufun Hint dinlerinden İslam'a geçtiğini fark ediyor. Tabi şimdi müritler hani sözde şeyhe kayıtsız şartsız ittiba etmişler ya. Adam müritlerini topluyor, müritlerine söylüyor, ben bir araştırma yaptım diyor. Yaptığım araştırmanın neticesi itibariyle tasavvuf şirktir, sapıklıktır. Bizim İslam'a geri dönmemiz lazım. Ne, ne tahmin ediyorsunuz? Müritlerinin hepsi adamla beraber iman etmiş olması lazım. Doğru mu? Hani şeyh şey ne söylerse, şeyhin dediği doğru. İki tanesinin dışında kalan hepsi tasavvufa devam ediyor. Şimdi şeyh mi mutasavvufları saptırıyor yoksa mutasavvuflar mı şeyhi saptırıyor? Tayyip Erdoğan mı bu halkı saptırıyor demokrasi konusunda yoksa halk mı onu saptırıyor sorusunu sorarsanız, demokrasiye insanları davet eden yönetici onları saptırdığı gibi, çoğunluk olan ve batılı isteyen, hevaya tabi olan insanlar da aynı şekilde yöneticilerimizi saptırıyorlar. Yani bu ülkeyi yöneten insanları saptırıyorlar. Onun için bizim bunlara söyleyebileceğimiz bir sözümüz varsa o da şudur, Allah'tan korkun. Allah'ın peygamberini dahi kendisiyle tehdit etmiş olduğu bir konuyla övünmek bile, sizin nasıl helak içerisinde olduğunuzu ve ne süratle ateşe gösterdiğinizi göstermek için kâfidir. Allah Resulü ki Allah'ın Allah koruması altındadır. Vahiy onun kalbine inmektedir ve yanlış yaptığı zaman Allah azze ve celle semadan direkt onu uyarmaktadır. Buna rağmen bu durumda olan birine bile Allah azze ve celle diyor ki yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın dininden saptırırlar. Sen kimsin peki sen? Yani aciz olan bir insan olaraktan Peygamberin kendisiyle tehdit edildiği bir şeyi sen nasıl bir övünç kaynağı olaraktan görüyorsun ve diyorsun ki bu ülkenin yüzde elli biri bilmem bu ülkenin yüzde kaçı bizimle beraberdir diye. Allah'tan korkmak lazım. Ayrıyeten kardeşlerim bu işin İslami boyutu yani demokrasinin esaslarından biri çoğulculuktur dedik. Bu işin İslami boyutu yani İslam böyle bir şeyi kabul etmez bunu bilakis batılın ölçüsü olaraktan kabul eder. Peki gerçekten bunun vakada bir karşılığı var mıdır? Bunun aslında vakada da bir karşılığı yoktur. Yani kardeşlerim demokrasi, demokrasi inanç itibariyle ne kadar şirkse amel ve vaka itibariyle o kadar bir oyundur. İnsanları aldatma aracıdır. Diyeceksiniz ki nasıl? Mesela diyelim Türkiye'de bir şimdi toplandık çoğunluk olarak. Dedi ki biz şeriat istiyoruz. Şeriatı getirebiliyor muyuz? Yani hani çoğunluk istediği gibi kendini idare ediyor ya Şimdi adam zaten diyor ki Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez. Bakın demokratik sistemin özelliğine bakın. Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez. Peki Anayasanın ilk üç maddesi nedir kardeşlerim? Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Türkiye Devleti laik, demokrat, Atatürk ilkelerine bağlı bir cumhuriyettir. Türkiye Devleti bayrağıyla ve milletiyle bir bütündür ve Türkiye'nin dili Türkçedir. Bunlar değiştirilmesi teklif dahi edilemez yasalar. Şimdi zaten sen %51, %60 toplandın. Dedin ki biz şeriat istiyoruz mesela. Adam sana diyor ki özür dileriz. Yani tam biz demokrasiyi böyle tanımladık ama bunun bir istisnası var. İstisnası ne? Türkiye layık demokrattır. Ondan dolayı sen şey değiştiremezsin. Ee, bu hükümleri değiştiremezsin. Avrupa'ya gittiniz diyelim. Demokrasinin beşiği olan Avrupa. Çoğunluk toplandınız 90. Dediniz ki biz içkinin haram kılınmasını istiyoruz. Biz içkiyi istemiyoruz. Size diyorlar efendim özür dileriz. Bizim demokrasimiz mutlak demokrasi değil. Orada bir parantez var. Liberal demokrasi. Yani bireylerin özgürlükleri her şeyin önündedir. Yani içki içmek insanın bireysel özgürlüğüdür. Ondan dolayı sizin bu de insanların bireysel özgürlüğüne müdahale edildiği için bu da demokrasinin diktatörlüğü olur. Ondan dolayı biz böyle bir şey kabul edemeyiz diye. Ruffinle kum valime tabudun emin dunillah size de Allah'ın dışında taptıklarınızı da yuh olsun diye yani vallahi kardeşlerim helvaya tapan insanlara gülüyorlar ya bunlar hani bir de örnek veriyorlar kendi halleri onların hallerinden daha acıkladır yani helvaya tapan insan en azından çağ dışı yaşayan diye onların kabul etmesiyle söylüyorum akıllarını geri ve olgunlaşmamış akıl olarak kabul ettiği insanlardır fakat bu çağda Kendilerini en ilerici gördükleri zamanda insanlarla bu şekilde dalga geçiyorlar. Kardeşlerim, 1991 yılında İslami Selamet Cephesi Fiz Cezayir'de oyların yüzde 80'ini aldı. Yüzde 80 oy aldı. Resmi kayıtlara göre yüzde 55 seçimlere hile sokulmasına rağmen ama e, İslami Selamet Cephesinin iddiasına göre yüzde 80 oy aldılar. Niçin? Şeriat'a hakim kılacağız diye. Amaç bu, şeriat'a hakim kılacağız diye. Ne oldu peki? Bir askeri darbe yaptılar. Düzen aynı tağuti düzen. İnsanların hepsini öldürdüler, hapsettiler, idam ettiler. Bu şekilde insanları cezalandırdılar. Mürsi bize uzak değil. Mürsi referanduma gittiler. Seçime gittiler. Oyların yüzde ellisinden fazlasını aldılar. Ne oldu? Bir darbe yaptılar. İhvanın bütün yöneticilerini içeriye aldılar. Ve her ay bir tanesine de idam cezası veriyorlar. Ve mürsi... Onlara yarana bilmek için adam İslam elbisesi de dahil üzerine giymiş olduğu doğu, Doğu'nun toplumunu ifade eden ne kadar elbise varsa adam hepsinden sıyrıldı gene onlara yaranamadı. Yani düşünün bir televizyon pro programında a şu iki kulağımla işittiğimi söylüyorum. Bir televizyon programında ona soruyor programcı. Diyor ki Hristiyanlıkla Müslümanlar arasındaki fark nedir? Yani Mısır'daki Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki fark nedir? Efendim diyor, bizim aramızda öyle çok ciddi bir fark yok. Hani bizimle Hristiyanlar arasında... Aynen ifade şu, akidevi ve dini bir fark yok bizim aramızda diyor. Akidevi ve dini bir fark yok. Bizim aramızdaki fark kinetik bir fark diyor. Yani hani böyle bir tartışma, çekişme, fikir ayrılığı, kendi aramızda bazı meseleleri müşavere etmek diye... Yani düşün adam Hristiyanlıkla İslam'ın aynı olduğunu, itikatlarının farklı olmadığını söyledi, Buna rağmen adam sırf sakallı olduğu için bazı İslami söylemlerde bulunduğundan ötürü adam yönetime geldikten sonra darbeyle adamı indirdiler. Tabi Allah'tan hak ettiğiyle karşılaştı. Yani sen alemlerin Rabbi olan Allah'ın dinini yaşamak için çile çekersen bu şereftir. Yani göğsünü gele gele dersin ki ben Rabbimin dinini yaşadım ve bundan dolayı da ben eziyet çektim. Fakat sen batıl yollara tevessül edersin. Allah'ın indirmediği, peygamberinin yaşamadığı metotlara tevessül edersen, senin başına gelen hem imtihandır hem zillettir. Yani yapmış olduklarının, kötülüklerin karşılığını dünyada da görmüş olursun aynı zamanda. Demek ki kardeşlerim, Türkiye'nin 28 Şubat'ı da size çok uzak değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani demokrasideki çoğulculuk bir hikayedir. Çoğulculuk bir hikayedir. Onların belirlemiş olduğu o, küfür hava dinine uygun bir çoğul çoğulculuk toplanırsa eyvallah bundan yana bir sorunu yoktur. Fakat onların din esasları olan tugyana, hevaya ve hevese aykırı bir şey söz konusu olursa yeryüzünün %90'ı da toplansa mutlaka o demokrasinin yanına bir parantez açmışlar. Her ülke kendisini garanti altına almış. Yani bir şekilde şey yapıyor. Bir şekilde müdahale edebiliyor. Üçüncü esasları ise kardeşlerim bunların katılım ve eşitliktir. Yani bunlar diyorlar ki bizim dinimizin esaslarından bir tanesi de katılımdır. Ne demektir katılım? Diyelim ki Türkiye'yi baz alaraktan söyleyelim. 18 yaşına gelmiş olan her vatandaş eşit oya sahip olmak üzere şeye katılabilir, yönetime katılabilir, yönetimde söz sahibi olabilir diye. Bu da bizim dinimizin esaslarından bir tanesidir. Yani biz herhangi bir meseleyi eşit olarak insanlara sunarız. İnsanların tercihlerine göre de onları eşit, oylarını eşit kabul ederekten şey yaparız, bir seçim, seçimde bulunuruz diye. Kardeşlerim İslam da Allah tarafından belirlenmiş olan şeylerin seçime arz edilmesi dahi küfürdür. Yani mesela diyelim ki bugün meclis toplanıyor, diyorlar ki evli olan bir kadın başka bir erkekle beraber olduğunda ne yapalım? Zina yasası bir ara tartışılıyordu hatırlarsanız, Türkiye'de, evli olan bir kadın kendi rızasıyla başka biriyle beraber olursa ne yapalım? İşte cezalandıralım, bizim toplumsal şeyimize aykırıdır, cezalandırmayalım. İki taraf kendi rızasıyla beraber olmuşsa bu onların seçim hakkıdır gibi. Kardeşlerim Allah azze ve celle zinanın cezasını belirledikten sonra, zinayı tartışmaya açmak, bu zaten başlı başına alemlerin Rabbi olan Allah'a kafa tutmaktır. Adeta Allah'a sen tam meseleyi bilmiyorsun. Sen bu meseleyi hükme bağlarken bir şeyleri eksik bıraktın. Biz kendi aramızda oturacağız, kendi aramızda konuşacağız ve bunu yeniden hükme bağlayacağız demektir. İslam böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmez. Bundan daha kötü olanı nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Daha kötü olanı bizim dilimizle konuşan, bizimle aynı cilde sahip olan, kimliklerinde maalesef ve maalesef İslam yazan bazı ahmakların, İslamdaki şuurayla demokrasideki katılımı veya demokrasideki seçimleri birbirine eşit tutmalarıdır. Adam diyor ki, efendim biz demokrasiyle insanları demokrasiye davet ediyoruz ama İslam'da da zaten şura vardır diyor. Yani İslam'da Allah Azze ve Celle diyor, وَاَمْرُهُمْ شُورًا Onların işleri kendi aralarında istişare iledir. İslamdaki şura ile demokrasinin aynı şey olduğunu söyleyenler, tevhidle şirkin aynı şey olduğunu söyleyen insanlar gibidir. İslam'daki şura nedir kardeşlerim? Hakkında kesin bir hüküm olmayan meselelerin Müslümanlara arz edilmek suretiyle Müslümanların fikirlerinin alınmasıdır. Demokrasideki katılım nedir kardeşlerim? Hangi mesele olursa olsun insanlara arz edilmesi ve insanlardan bir sonuç alınması demektir. Yani şimdi düşünün. Mesela diyelim siz İslam'da şöyle bir şey yapabilir misiniz? Halife, hadi ehlül halli ve alakdi toplayın. Namazı beş vakit midir? Üç vakit midir? Bunu bir konuşalım. Çünkü zaman çok değişti. insanlar günde on iki saat çalışıyorlar. Beş vakit namaz insanlara çok ağır geliyor. Bir istişareye sunalım da şunun vakitlerini beşten üçe çekelim. Veya beşten ikiye çekelim. Böyle bir şey düşünülebilir mi kardeşlerim? Böyle bir şey düşünülemez dahi. Ama demokraside bunu yapabilirsiniz. Namaz kılınsın mı, kılınmasın mı? Kılınacaksa günde kaç vakit kılınsın? İstediğiniz gibi bunu arz edebilirsiniz. Toplanalım. Kumar haram mıdır, değil midir? İşte kumar şu anda artık dünyada çok yaygınlaştı, bir soralım topluma diye. İslam'da böyle bir şey yapabilir misiniz? Böyle bir iddiada bulunan bir yönetici iddiada bulunduğu anda Ehlül halli vel akd onun kafir olduğunu ilan eder ve onu yönetimden indirir. Ama siz demokraside bunu sunabiliyorsunuz, belli bir tarihe kadar kumar oynamak serbesttir. Belli bir tarihten sonra kumar oynamak devlet, devlet dışında, devlet elinin dışında kumar oynamak yasaklandı diyelim Türkiye'de. Yani siz kesin karara bağlanmış şeyleri İslam'da istişareye sunamazsınız ama demokraside siz bunu istişareye sunabilirsiniz. Onun için kardeşlerim maalesef ve maalesef yani siz de biliyorsunuz ki hiçbir zaman dinlere dışarıdan insanlar zarar vermemiştir. Yani Musa aleyhisselam Tur dağına gittiğinde Musa aleyhisselamın kavmini tekrar putperestliğe çevirenler, Firavun'un adamları Musa bize işte zarar verdi, Allah onun eliyle bizi helak etti, gidelim de Musa tur dağına gittiğinde onun kavminin arasına sızalım, onun kavminde işte tekrardan putperestli ihya edelim. Firavun'un adamları mı bunu yaptı kardeşlerim? Hayır. Musa aleyhisselamın en yakınlarından olan Samiri bunu yaptı. Kendi kavminin alimlerinden olan Samiri bu işi yaptı. İsa aleyhisselam vefat ettiğinde Romalılar... Dur bu İsa'nın dini Roma'da hızla yayılıyor, biz de bu İsa'nın dinini bozalım, şirk dinle getirelim. Böyle mi yaptılar? Romalılar mı bozdu İsa Aleyhisselam'ın dini? Hayır. İsa Aleyhisselam'ın kendi etbağı, kendini onun dinine nispet eden Pauluslar ise İsa Aleyhisselam'ın dinini bozdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinini Yahudisi, Hristiyanı, Mecudisi değil kardeşlerim. Kendini bu dine nispet eden ama bu dini tam anlamıyla özümsememiş olan. Dine kalbinden, kalbinden, yüreğinden teslim olmamış olan insanlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın dinini bozlar. İslam'da, demokrasi ile İslam'daki şura aynı şeydir demek, yani bizim çağımız açısından söylüyorum, demokrasi gibi bir küfür düzenini insanların yanında meşhulaştırmak, bu İslam dinine yapılabilecek olan en büyük zararlardan bir tanesidir. Adam ya demokrasiyi anlamamıştır, ya şuranın İslam'da ne demek olduğunu anlamamıştır, veya ikisini beraber anlamıştır ama niyeti kötüdür. Allah'ın dinini ifsad etmek için kişi bir çaba çaba içerisindedirler. Onun için kardeşlerim ben size şunu da söyleyebilirim. Yani konuşmamı hemen hemen bitirdim inşallah sonunda size şunu söyleyeyim. İslam ümmetinin karşılaştığı ve kaybettiği en büyük imtihan İslam tarihi boyunca demokrasidir. Diyeceksiniz ki niye hocam yani bir dahaki derste zaten bazı şeyler anlatacağım oy vermenin hükmünü anlatırken Bununla alakalı bazı şeyleri anlatacağım inşallah, onu bıraktım, onu anlatmadım bu derse, bir bütün olaraktan anlatacağım inşallah. Mesela biz Haçlı seferleriyle karşılaştık kardeşler. Çok büyük bir imtihandı İslam toplumu için Haçlı seferleri. Yani bütün batı dünyası tek bir oktan, tek bir yaydan fırlamış gibi İslam aleminin üzerine hücum ettiler. Biz Allah'a hamdolsun Haçlı seferleri karşısında hiçbir şey kaybetmedik. Yani belki elimizdeki bilimi, elimizdeki ilerlemeyi, kitaplarımızı kaybetmiş olabiliriz ama dinimizi terk etmedik. Yani onlarla er meydanında cenk ettik ve Allah' hamdolsun Allah azze ve celle izzetini İslam'a geri getirdi. Günümüzde olduğu gibi yani Haçlılar yine İslam alemine saldırmış vaziyetteler. Belki biraz daha ismini bazı şeylerin değiştirmişler. Haçlı seferleri demiyorlar ama işte bugün Suriye'de olan, Irak'ta olan, ondan önce Afganistan'da olan bundan farklı bir şey değil. Fakat böyle olduğu zaman Allah hamdolsun bu ümmetten onlara karşılık verecek yiğitler var. Yani onların cenk... Çünkü bu ümmet mücahit bir ümmettir. Yani İslam ümmeti temel vasıflarından bir tanesi, İslam ümmeti mücahit bir ümmettir. Yani İslam ümmetinden kastettiğim şudur, muvahhidleri tek kastetmiyorum. Kendini bu dine nispet eden insanlarda bir izzet vardır, bir kahramanlık vardır. Yani mesela Osmanlı'nın son dönemleri çok problemliydi. Ama Çanakkale'de haçlara karşı vermiş oldukları bir destandır. Yani hani bugün yazsan Allah'ın izniyle bir destan olur. Yokluk içerisinde dünyanın en büyük güçlerine karşı adamlar kaşıkla, çatalla, bıçakla, oklavayla mücadele ettiler. Ve birçok yerde de onları kendi topraklarından dışarıya çıkardılar. Bu dine kendini doğru nispet eden de yanlış nispet eden de izzet anlamında oradan bir şeyler buluyor. Yeter ki bu kitaba bu kitaba baksın. Moğollar İslam alemini istila ettiler biz hiçbir şey kaybetmedik. Moğollara karşı mücadele ettik. Onlara karşı e, bir e, direniş hattı oluşturduk. İçinde bidat tehri de vardı, tevhid ehli de vardı, müşrik olanı da vardı. Ama bir direniş hattı oluşturduk onlara karşı. Ve Allah'a hamdolsun kendini İslam'a nispet eden bu ümmet, izzetini korudu. Fakat kardeşlerim, demokrasi imtihanıyla karşı karşıya kalan ümmet, aynı izzeti demokrasi karşısında gösteremedi. Bu ümmetin tarihi boyunca karşılaştığı ve kaybetmiş olduğu en büyük imtihan demokrasidir. Ve her geçen gün bir camia daha bu, bu imtihanda yeniliyor. Yani her geçen gün dünyanın farklı bir yerinde, farklı bir cemaatin, farklı bir İslami oluşumun, tevhidi söylemlere sahip olan insanların dinlerini değiştirdiklerini, demokrasiye katıldıklarını duyuyoruz. Ve bu da bizi tabii ki kahrediyor. Yani neden ümmet acaba bu fitne karşısında, Demokrasiye girenlerin kaybettiklerini görmelerine rağmen her geçen gün biraz daha dinlerinden taviz verdiklerini görmelerine rağmen yine aynı şeyi yapıyorlar. Ben Mısır'dayken kardeşlerim biliyorsunuz Ömer Abdurrahman'ın bir cemaati var. Cemaat-i İslamiye diye meşhur bir cemaati var. Bu Türkçe'ye bir kitapları da tercüme edilmiş, Yani Müslümanların çok fazla okuduğu kitaplardan biri İslam ellerine nasihatler diye bir kitap tercüme edilmişti. İşte İbrahim Naci, Kerem Zuhri falan. Bunlar bir topluluk yani cemaatin yöneticileri. Biz Mısır'dayken bunlar cezaevinden çıktılar. Yani kimisi 18 yıl yatmış, kimisi 20 yıl yatmış, kimisi 16 yıl yatmış cezaevinde. Bunlar cezaevinden çıktılar. Bir televizyon programında, bir tartışma programında bunlarla konuşuyorlar. Adam aynen şu ifadeyi kullandı. Dedi ki, eğer ihvani müslimine tanınan hak bize de tanınırsa, o zaman Mısır'da parti kurmak pek mümkün değildi, zordu. Biz de parti kurmak ve Meclise girmek istiyoruz. Benim başımdan kaynar sular döküldü. Yani subhanallah dedim. Sen 18 sene 20 sene cezaevinde bunun için mi yattın? Sen zaten 18 yıl önce ben demokratik bir parti kuracağım deseydin Adnan Menderes de kurmuştu. Necmetin Erbakan da kurmuştu zaten. Sen de kurabilirdin aynısını. Yani bugün de Türkiye'de mesela adamlar 18 sene 20 sene cezaevinde yattıktan sonra işte belki binlerce insanı kendi davaları uğruna sisteme kurban ettikten sonra... Binlerce insan vefat ettikten, binlerce insan icret ettikten sonra insanlar şey yapıyorlar, parti kuruyorlar ve demokrasi oyunun içerisine giriyorlar. İşte Hüdapar son dönemlerde görmüş olduğumuz örneklerden bir tanesidir. Mesela kardeşlerim. Yani adamlar diyorlar ki ve ortak yalan. Çünkü demokrasinin bir ahlakı vardır. Ve bu ahlakın temeli de yalan üzere kuruludur. Demokrasiye giren insanlar da birden yalancılaşmaya başlıyorlar. 20 sene önce niye bunu yapmadınız dendiğinde işte ister Mısır'dakiler olsun ister buradakiler olsun diyorlar ki 20 sene önce şartlar buna müsait değildi. Yahu arkadaşım siz balık hafızalı olabilirsiniz ama Allah'a hamdolsun biz 20 sene öncesini hatırlıyoruz. Erbakan 20 sene önce parti kurmadı mı? Ne demek 20 sene önce şartlar buna müsait değildi? Bundan 50 sene önce 60 sene önce ihvan parti kurmadı mı? Ad Adnan Menderes bir parti kurmadı mı? Muhafazakar, demokrat, İslamcı dünyanın birçok yerinde birçok parti vardı. Sizin parti kurmadığınız dönemlerde, siz ancak bu işin tevhidle olabileceğini, tevhidi bir mücadeleyle, müşriklerle mücadele ederekten bunu olabileceğine inanıyordunuz. Fakat siz bu imtihanın karşısında sabredemediniz. Yani Allah Azze ve Celle sizi imtihan etti, bu imtihanın neticesinde sabretseydiniz, Rabbiniz sizi selamete çıkaracaktı. Yani Yusuf aleyhisselam zindanda uzun süre kaldı, doğrudur. Rabbi onu imtihan etti, fakat imtihana sabredince, Rabbi onu zindandan çıkardı, Getirdi ve Allah Azze ve Celle ona ne nasip etti kardeşlerim? Yeryüzünde temkin nasip etti. Kur'an-ı Kerim'in söylemesiyle söylüyorum. Peygamber üç sene aç kaldı. Yani bırakın cezaevinde kalmayı. İnsanlar hayvan pisliği yemeye başladılar. İnsanlar yaprak yemeye başladılar. Sabrettiler. Üç sene sabrettiler. Üç senenin sonunda bu ağır imtihanın sonunda Allah Azze ve Celle onlara bir devlet nasip eyledi. Bir devlete sahip oldular mesela. Iraklılar Ebu Gureyb'te işkencelere tabi tutuldular. Amerikalıların, Amerikalılar ırzlarına ellerini uzattı, Şiiler ırzlarına ellerini uzattı, sabrettiler. Allah azze ve celle kendi topraklarında olmasa da başka bir toprakta onlara devlet nasip etti. Bu işler böyledir. Sabredersin, Allah seni imtihan eder. Sabredersin, imtihanını değiştirmesin. Allah azze ve celle bu imtihanın sonunda sana mutlaka ama mutlaka güzel bir şeyler nasip eder. Ha? Allah sana yeryüzünde bir şey vermeyebilir. Din üzere sebat edip vefat etmek en büyük başarıdır zaten. Ashab-ı Hudud kıssasını Allah Kur'an-ı Kerim'de boşuna mı aktarıyor? İman ettiler, imanınızdan dönün dediler, imanlarından dönmediler, ateşe hendek kazıldı, hendeklere ateş yakıldı, ateşlere atıldılar ve her bir fert yanarak can verdi. Bu bir kayıp mıdır kardeşlerim? Bu bir kayıp değildir. Allah azze ve celle dedi, şüphesiz ki o iman eden ve salih amel işleyenler için cennetler vardır dedi. İşte kazandılar. En büyük olan şeyi kazandılar. Daha ne olsun? Mesele insanın İslami iddialarında, dava ve mücadele iddiasında Allah Azze ve Celle insanı imtihan ettiğinde insanın sabredebilmesi meselesidir. Sen sabredersen ya dünyada veya ahirette Allah Azze ve Celle mutlaka karşılığını veriyor. Ama aceleci olanlar, aceleci olanlar. İşte Mısır'da olduğu gibi ihvan yönetime geldiği birçok şey elde ettiği biz cezaevlerinde sürünüyoruz, biz de yönetime gelelim diyenler. İşte PKK bütün belediyeleri aldı, belediyeleri alınca da istediği gibi hükmediyor, bizim de belediyeleri almamız lazım, bizim de istediğimiz gibi doğuya hükmetmemiz gerekir diyenler. Yani imtihanında sabredemeyen ve sabredemedikleri için aceleci olanlar, sonucu bir an önce elde etmek isteyen insanlar, Allah Azze ve Celle'nin de yani İslam şeriatında bir kural olduğu gibi, مَنْ تَعَجَّلَ kabla awanihi اَوَانِهِ bi بِحُرْمَانِهِ kim bir şeyin vakti gelmeden önce onda acele ederse, ondan mahrum olmakla cezalandırılır diyor Allah. Sen yeryüzünde izzeti elde etmek istiyorsun, hem izzeti kaybediyorsun, izzet elinden gitmiş oluyor. Hem de aynı zamanda dinini kaybetmiş oluyorsun, din senin elinden gitmiş oluyor. Onun için kardeşlerim, demokrasi gerçekten çok ağır bir fitnedir. Yani bir imtihanın ne kadar ağır olduğunu nasıl anlarsınız? Onu insanlığa arz edersiniz, insanlığın çoğu orada kaybetmişse... Dersiniz ki vallahi bizim de dikkatli olmamız lazım çünkü bu zor bir imtihandır." diye. Onun için biz Müslümanlar da yani bunu sizler için söylüyorum kardeşlerim. Yani şöyle düşünmeyin hiçbir zamana. Yahu demokrasi kim, biz kim? Hani şimdi bu koca bu demokrasiyi bize niye anlattı bir daha baştan sona diye. Allah'ın izniyle biz yani kesinlikle böyle bir şeye düşmeyiz demeyin. Çünkü zamanında bunu söyleyen ve sizden de bir adım önde olan, bunun için bir de silahlı mücadele veren yani hani hayatını dinini ortaya koymuş olan insanlar bugün partilere girebilmek için yarışıyor veya gidip küfür dusturlarına yemin etmek için yarışır vaziyettedirler. Onun için Allah azze ve celle ayaklarımızı sabit kılsın. Kendi tuzağından bizi muhafaza eylesin. İmtihanlar karşısında bize vahyin basiretini nasip eylesin. Ve bizi bu konuda peygamberlerin yolundan ayırmasın. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.